La ilahe illallah, Allah hu, hak, hay, kayyum, kahar. On bin adet her birden çekmek şartıyla 70 bin yapar. 10 binden adet 70 bin var. Hakla kularasının yedi bir var, bunu yeter. Ama bir seferde olmasa bir daha, bir daha, bir daha yani buna devam. Yani bir evin içinde bir canlı var biliyorsun kapıyı bir defa çaldın açmadılar. Bir daha çal, yine açmadılar. Bir daha çal açmadılar. Çala, çala bir gün kapı açarlar. Giderken de bir adam yolda yürürken, ya arabayı kullanırken, ya da Yine Allah'la meşgul olması lazım. Eli otomobilde kalbi Allah'tan. Eli işte, dili isminde Allah'ın, muhabbeti kalbinde olacak. <gülüyor> Safiye'nin adabı, bu hususlarda kıbleye karşı oturmak, diz üstü oturmak ve bir huzura kavuştuktan sonra İstiğfar ederek yaptıkları günahları hatırlayarak ve Allah'tan hafif talep ederek bunları düşündükten sonra bunlara başlaması lazım gelir. Fakat fi zamanına işler çoğaldığından dolayı dünyayı terk etmek için hem eliyle işiyle, diliyle, esma ilahiyle, göğünü muhabbetiyle, gözünde hakkın cemaliyle işini görür. Hayalin gözümde, sevgin gönlümde, ismin dilimde kalemi kırdım, kağıdı yırttım.